Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamü aleyke ya seyid ed-devrin ve'l-ahirin ve ila cemii'i'l-enbiya'i ve'l-murselin ve ila cemii'i'l-devriyi ve'lhamdülillahi rabbil alamin Ben kimim sorusuna cevap vermeye çalışıyordum. Allah'ın bizi çıkardığı bu yolculukta Öncelikle kısaca neler yaşadığımızı değil, anlamamız gerekir. Önce ruhundan nefret ediyor. ilk tecellisidir, ilk yaratmasıdır. İlk yarattığı insanmış. İnsanın hakikati olan ruhuymuş. Yani hakikati Muhammediy'miş. Ondan önce hiçbir şey yok. Ama her şey zatında ilim olarak mevcut. Sonra diye varlıkları yaratıyor. Melekleri yaratıyor, yerleri, gökleri yaratıyor dünyayı insan için bir misafirhane olarak hazırlıyor. Zahiri olarak da en son onu yaratıp melekleri secde ettiriyor ve dünyaya önce cennete sonra dünyaya misafirhaneye gönderiyor. Burası Allah'ın kulları için hazırladığı misafirhanedir. Burada talim görecek, eğitim görecek. İlk talimi Allah yaptırdık. Ellemel <gülüyor> ademe esma'e kulleha. Allah bütün isimleri Adem'e talim ettirdi. Öğretti değil, talim ettirdi. Bu isimleri hem ona öğretti, hem Allah'ın isimlerini üzerinde nasıl göstermesi gerektiğini öğretti. Bununla beraber onu nasıl kullanacak? Yani rahmet vermiş, rahmetini nasıl kullanması gerekir? İkram etmiş, ikramı nasıl kullanması gerekir? Güzelliğini nasıl kullanıp güzel olması gerektiğini öğretti ve talim etti. Melekler yeryüzünde fesat çıkarıp kan döken birini mi halife kılıyorsun? Biz seni hamdınla tesbih ederken, yani bunun arkasında hangi mana var? Biz halife olmaya daha layıkız gibi. Allah ne buyurdu? Sizin bilmediklerinizi ben bilirim dedi. Adem'e hadi... Oku dedi. Hadi esmayı anlat dedi. Bunlara haber ver. Kim olduğunu bunlara göster. Bunların bilmediklerini onlara göster. Hazreti Adem gösterince, tabi önce melekleri soruyor. Nedir bunlar? Bilmiyorlar. Adem'e göster deyince elbette ki Adem gösterdi ve anlattı. Ne dediler? Bizim, senin bize öğrettiğinden başka bir ilmimiz yoktur. Sen Subhans. Bütün işin sırrı Esma-ı Hüsna'daymış. Ama tarihi o yaptırmış. Kendi halifesine talimi o yaptırmış, bu sadece bir öğretme değildir. Tecelli edip onunla ona kendisiyle ona talim ettirdi, yoksa halife olamaz, onu temsil edemez. Sonra yavaş yavaş onu aşağıya indirdi. Her safhada ona nurdan bir elbise giydirdi. Oradan melekut alemine birincisi esma elbisesiydi, güzelliğinin elbisesiydi. Eğer dışarıda görünürse bütün kainat yanar. Onun için nurdan elbiseyle giydirip böyle aşağıya indiriyor. Hiç kimsenin anlamayacağı bir şekilde onu perdeliyor. O elbiseyle onu örtüyor. Melekut aleminde başka bir elbise giydiriyor. Meleklerin nurundan bir elbise giydiriyor. <gülüyor> Sonra onu bu aleme beden elbisesini büründürüyor. Yeryüzündeki misafirimsin diyor. Seni ben varlıkta tutacağım ben sana yolu göstereceğim, hidayeti vereceğim. Ben seni rızıklandıracağım, yedireceğim, içireceğim, nefes aldıracağım. Bütün işlerin bana aittir. Sana düşen sadece bana abd olmaktır, harife olmaktır, kul olmaktır. Bana ayna olmaktır. Güzelliğimi üzerinde gösterip güzel olmaktır. Senin vazifen bu. Senin işin bu. Sana bakarken kendi güzelliğimi seyretmek istiyorum. Senin de beni seyredip, benim güzelliğimi seyredip bana şahit olup şahadet etmeni istiyorum. Senin yaratılış gayen budur. Muralım budur. Onun için. Bütün kainatta, varlıkta her ne varsa, yerde, gökte her ne varsa, ikisi arasında her ne varsa hepsini insanın emrini amade kıldım buyurdu. Emrindedir her şey. Her şey senin içindir. Bir, zahiri olarak gördüklerin vardır, bildiklerin vardır. Bir de göremediklerin vardır, bilmediklerin vardır. O Zahiri tarafında asla bilemeyeceğin nimetler vardır, ikramlar vardır. Her şey onun içinse artık hasap etmek lazım ki neler vardır. Ama dünyaya gelmeden önce uzun bir yolculuk yapmıştır. Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp şahit kıldı mı? Kıldı. Bu durumda biz Adem babamızla beraber miydik? Evet, onunla beraberdik. Kim bilir kaç bin tane baba babayla beraber hayatı yaşanmış olduk, anne ile beraber hayatı yaşanmış olduk. Nihayet her birimiz için vakti zamanı geldiğinde dünya sahnesine, misafirhaneye gelmiş olduk, imtihanlar başlamış oldu. Bu arada alem alada me İsmail Kuddaha tecellisi devam etti. Öğrendik, birebir öğrendik, birebir öğretti. Öğretmeden hesaba çekmesi yakışır mı? Haşa. Ama gelince hiçbir şeyi hatırlamıyoruz. Çocukluğumuzda bir şey yaşanmışsa onu şimdi hatırlamıyoruz. Annemiz, babamız diyebilir, sen şöyle yaptın, böyle yaptın der, yapmışız. Öyledir ama hatırlamıyoruz. Tıpkı öncesini hatırlayamadığımız gibi. Ama Allah Kur'an'a zikir dedi, Resulullah Efendimiz'in bir ismi de zikirdir, hatırlatan. Hatırlayıp hatırlatan. Kur'an evet, zikir. Bu zikri biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Buyuruyor Ayet-i Kerime'de. Rabbimiz bize hatırlatıyor. Kendini hatırlatıyor. Bizimle olan misahını hatırlatıyor. Verdiğimiz sözü hatırlatıyor. Bize verdiği sözü hatırlatıyor. Cenneti hatırlatıyor, cehennemi hatırlatıyor. Bilmediğimiz her ne varsa bize hatırlatıyor. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz hatırlatıyor, Kur'an ile hatırlatıyor, hatırlatıyor. Onu o indirdi, o indirmiş, o koruyacak. Bizim dilimizi koruyacak. Bize zikir olan Kur'an'ı koruyor Bununla beraber Kur'an ile bizi koruyor Kaybetmemizi koruyor Muhafaza ediyor İnsanlığımızı kaybetmememiz için bizi koruyor Bütünüyle unutup Bu alemde Kaybolmamamız için bizi koruyor O koruyor Onunla koruyor her an tecelli edip koruyor, eğer o korumasa hiç kimse ne doğru yolu bulabilir, ne kendini bilebilir, ne Rabbini bilebilir, ne de bulabilir. O yapıyor, her an bizimle beraber olan O'dur ve O, kendini bize hatırlatıyor. Kim olduğumuzu eğer bileceksek, hatırladığımız andan itibaren Anlamaya çalışmamız lazım. Nasıl anlayacağız? Bir çocuğa bakarken kendimizi anlayacağız. Daha önce nasıl olduğumuzu anlayacağız. Çocuklar melekut aleminden elbise giymiş, elbise olduğu gibi üzerinde duruyor. Bile bakınca zaten görünüyoru. Kim tutmaz? Bir derdi tasası, gelecekle ilgili bir derdi tasası yoktur, geçmişle ilgili bir derdi tasası yoktur, içinde bulunduğu anı yaşıyor, anda yaşıyor ama nerede olduğunu bilmiyor, daha küçükleri, melekleri de görüyor, onları da seyrediyor ama tabii onlar için bu normal bir durumdur, daha sonra perdelenince onu da unutuyor. Şöyle biraz tartışsalar, kavga etseler, beş dakika sonra unutuyor. Onu da unuttu. Niye? Kaydetmiyor da ondan. Pırıl pırıldır kayıt almıyor. Nefis daha oluşmamış onun için oraya bir şey kayda olmuyor. Şöyle biraz daha büyüyünce zaten kayıt başlıyor artık ne haraldığını görüyoruz. Onun için bir çocuğa bakarken, herhalde manevi olarak yolculuk yaparken insan bir çocuk gibi olur. Veli tıpkı bir çocuk gibidir. Kim duymaz, nefret etmez, geçmişinden dolayı endişe etmez, geleceğinden korkmaz, endişe etmez, için, velilerim için, onlar için hiçbir korku yoktur. Mahzun olmazlar, dedi Allah. Allah'ın huzurunda duruyor. İçinde bulunduğu anda yaşıyor. Aradaki fark nedir? Çocuk daha nerede olduğunu bilmiyor ama o nerede olduğunu biliyor. Nerede olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini bilip Allah'ın huzurunda duruyor. Veli ile bir çocuk arasındaki fark budur. Ama hali tıpkı çocuklar gibidir. Tertemiz, pırıl pırıl. Kin gütmüyor, haset etmiyor, nefret etmiyor. Bir şey olsa bile hemen affediyor, siliyor. Bu onda iradesizdir. Onun için çocuklardan meleklerin voks'u geliyor. Çocuklar öyledir. Tertemiz, pırıl pırıl. Allah'a yakın, duaları da makbuldur onun için, aynı şekilde biri gözyaşı dökse işin ne kadar ciddi olduğunu anlamak gerekiyor. Kendimizi ben yani kimim sorusuna cevap bulmaya çalışırken çocuklara bakıp anlayacağız. Evet geldik önce böyleydik sonra sonra yavaş yavaş kendimizi kirlettik. Dünyaya daldık. Sanki hayat ciddiymiş gerçekmiş gibi misafir olduğumuzu unuttuk. Ev sahibini yok saydık. Ev sahibi benim dedik. Ben akıllıyım, ben biliyorum, ben çalışıyorum, ben kazanıyorum, ben şöyleyim, ben böyleyim. Ev sahibi nerede? Sana burayı hazırlayan nerede? Seni gündelenin, senin üzerinde bir muradın var. Var kendini unuttun, kim olduğunu unuttun. Kimliğini kaybettin. Allah'ın sana verdiği kimliği kaybettin. Allah el esma ül seni sana talim ettirmişti. Nerede onun güzelliği? Buluğa erdiği andan itibaren Allah onun gönlüne vahyedip onu davet ediyor. Onun için insan böyle aklı olgunlaşınca, yani buluğa erince evet başlar. Ben kimim? sorusuna Cevap bulmak için aramaya. Acaba şunlar mı doğru yapıyor, bunlar mı doğru yapıyor, şu mu doğrudur, bu mu doğrudur, kim güzel yapıyor, benim nerede olmam lazım, dünyanın peşinden mi koşmam lazım, ahiretin peşinden mi koşmam lazım, hangi cemaate gitmem lazım, hangi tarikata gitmem lazım, hangi dine girmem lazım, Başlıyor aramaya. Eğer... Doğruyu bulamadıysa her defasında bir yere bu doğrudur deyip biraz yolu yürür. Sonra bakar ki doğru değil. Oradan bu sefer başka bir yere. Orası değilse başka bir yere. Doğruyu buluncaya kadar. Gönlü mutmain oluncaya kadar. Allah'ın ona nefretliği yürü İşte bu deyinceye kadar bu arayış devam eder. Ne zaman ki ruhu ona evet Aradığın burasıdır, aradığını burada bulursun dedi, o zaman gönlü mutmain olur ve yola girer ve yürümeye başlar. Ondan önceki arayışı tabii ki onun için tecrübe olmuştur, bilgi olmuştur, ilim olmuştur. Hepsi ona fayda verir, zarar vermez, hepsi ona fayda verir. Bizim kendi kendimize ben kimim sorusuna kendimiz cevap verebiliyor muyuz? Hayır. Bu cevabı sadece Allah verir. Onun için vahyeli indirmiş, peygamberler göndermiş. Peygamberlerin hayatından, hayatlarından örnekler veriyor. Her biri nasıl davet etmiş, kendileri nasıl iman etmiş, nasıl Allah'a teslim olmuş, nasıl Rabbini razı etmek için çaba gayret sarf etmiş örneklerle Allah bize anlatıyor. Bu geriye dönüş yolculuğu için gerekliydi. Evet, dünyaya geldik, büyüyoruz. Zahiri olarak, büyüdüğümüz gibi, manevi olarak da her nereye, dünyanın neresine gelmişsek oradakiler, anamız, babamız, çevremizdekiler bizi büyütmeye çalışır, bildiklerini öğretmeye çalışır, anladıklarını anlatmaya çalışır, kendi dilini öğretir. Allah öyle buyurmuştu. Hepiniz bir anadan, bir babadan dünyaya gelmişsiniz. Renklerinizin farklı farklı olması, dillerinizin farklı farklı olması, Kabilelerinizin, ırklarınızın farklı farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. Bunun sebebi birbirinizle tanışasınız, birbirinizi tanıyasınız, birbirinizi okuyasınız. Okumadan tanımak olur mu? Allah'ın ayetleri olarak okuyasınız diye. Birbirinize üstünlük tasasasınız diye değil. Çünkü üstünlük takva iledir dedi. Ne kadar kendini bildin, Rabbini bildin, Rabbine karşı kulluğunu, avdiyetini anladın ve kul olmaya çalıştın. O kadar üstün olur, o kadar öne geçmiş olursun. Ayetleri okurken de Rabbimizin bize ne demek istediğini anlamaya çalışmamız lazım. Allah dilediğini öne alır, dileyeni de geride bırakır. Sen eğer öne geçmek istersen, Allah seni öne alır. Geride kalmak istersen elbette ki seni geride bırakır. Onun için bakacağız, önde miyiz, geride miyiz? Yoksa ortalarda bir yerde miyiz? Bu geriye dönüş yolculuğunda neredeyiz? Zahiri olarak bakılınca hepimiz aynı alemde gibi görünüyoruz. Ama manevi olarak bu böyle değildir. Herkesin bir manevi vücudu vardır, manevi bir bedeni vardır. Nasıl ki rüyada gezip dolaşıyorsa, evet. bir de onun bir adım ötesinde misal aleminde aynen yine böyledir. Ama maneviyatıyla beraber üzerindeki elbise manevi elbisesidir. İman elbisesidir, ya da küfür elbisesidir, hayır elbisesidir, ya da şer elbisesidir, sevap elbisesidir, ya da günah elbisesidir, ya tevazu elbisesidir, ya kibir elbisesidir, ya rahmet elbisesidir, ya zulüm elbisesidir, ya kerimlik, cömertlik elbisesidir, ya da cimrilik elbisesidir. Böyle elbise, hepsi ona elbise. Her yaptığı, her hali, her tavrı manevi olarak ona elbise olmuş. Onun için insanlar var dedim ki, on tane böyle insanı yan yana koyup sıraya koy. Her birinin Allah'a yakınlığı aynı midir karşı. Her biri Allah katında farklı farklıdır. Allah'ın onlara nazari farklıdır. Birine rahmetle nazar ediyor, birine muhabbetle nazar ediyor, birine herimliğiyle nazar ediyor, birine rahıflığıyla nazar ediyor. Eğer yanlışsa, yanlıştaysa ona gazap nazari gelir. En baştaki küfürde olsun, kendini unutmuş olsun, kim olduğunu bilmesin, dolayısıyla Rabbini kabul etmesin, iman etmemiş olsun, nefsi ilahlık iddia etmiş olsun, şeytanın peşinden gitmiş olsun, şeytana kul olmuş olsun. Bir sonraki Rabbine dönmüş olsun, İslam'ı kabul etmiş olsun. Rabbini kabul etmiş olsun, Peygamberi kabul etmiş olsun, Kur'an'ı kabul etmiş olsun, ama gerekli, çabası, gayreti olmamış olsun. İkisi birbirinden ne kadar farklı? Hemen yanındaki, kabul ettiği gibi, <gülüyor> bir de çabası, gayreti olsun, bunu dert edinmiş olsun. Benim kazanmam gerekir, ebeli hayatımı kazanmam gerekir deyip, Resulullah Efendimiz'e tabi olmaya çalışmış olsun. Bildiği kadarıyla, duyduğu kadarıyla kulaktan dolma bilgisiyle kulluk yapmaya çalışmış olsun. Bu daha farklıydı. Hemen bir yanındaki <gülüyor> Rabbini kendini ciddiye alıp takva sahibi olmuş olsun. Rabine karşı samimi ve ciddi olsun. Rabbinin kelamını okusun. Rabbin bana ne demiş deyip bunu dert edinsin, okusun, anlamaya çalışsın. Allah'ın zikrinden, hatırlatmasından öğrensin. Peygamberini tanısın, kendini tanısın. Allah'ın gösterdiği sirat-ı müstakimde yürümeye çalışsın. Bir de bunu yanına koyun. Allah'ın ona nazarı nasıldır? Onun yanına bir tane daha koyun. Bütün bunlarla beraber bir de gereken çabasını, gayretini sarf ediyor. Rabbini seviyor. Tanımış, anladığı kadarıyla seviyor. Marifet sahibidir. Rabbinin muradını anlamaya çalışıyor. Hikmet sahibidir. Bununla beraber ceh ve gayret sahibidir. Malıyla, canıyla Allah yolunda cihad etmeye çalışıyor. Ebedi hayatını istiyor. Ebediyen kazanmak istiyor. Allah'ın buna nazarı nasıldır? Yanına bir tane daha koyun. O da... Bütün bu güzelliklerin O'nda olmasıyla beraber ne cehennemden korktuğu için ne cenneti istediği için kulluk yapmıyor. O benim Rabbimdir diye kulluk yapıyor. O benim ilahımdır. O benim mağbudumdur. Mahşukumdur diye kulluk yapıyor. Rabbini tanımış ve seviyor. Gönlü kadar Tanımış ve gönlüne Allah'ın muhabbeti tecelli etmiş Rabbini seviyor, Rabbini her şeyden çok canından çok seviyor. Allah öyle buyurmuştu. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Mari cani vermeden cennet yok. Diğerleri yolda ve tehlikededir. İmanını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Ama ne zaman ki mali cani Verebildiyse, Allah'a sattıysa, ne karşılığında? Cennet karşılığında sattıysa alır, cenneti alır. Ama bir de bunu yapıp, ben seni istiyorum diyenler vardır. Cehennemden de, cennetten de vazgeçmiş, benim cennetim sensin. Sana vasıl olmaktır. Senin cemalini müşahede etmektir. Senin de senden ayrı kalmaktır. Sensiz olmaktır. Seni kaybetmektir. Diyen bir kul düşünün. Allah'ın ona nazarı nasıldır? Elbette ki bu cennetten vazgeçtiği için bu ona elindeki bir şey değil. Rabbini sevmiş. Rabbini cennetten nefsinden daha çok sevmiş. Bu hiç ötekilerine benzer mi? Benzemez. Yetiyor mu bu kadar? Yetmiyor. Anlatmıştım daha önce. Beyazıt Hazretleri öyle buyurmuştu. Rabbin beni huzura aldı. Manevi nimetler ikram etti. Zaten dünyayı, dünyadan geçmiş zaten. Manevi nimetler ikram etti. Bu arada ikram edince, ben başımı kaldırmadım. Başımı kaldırmamak demek, kabul etmiyorum demektir yani. Ben başka bir şey istiyorum demektir. Bir daha başka nimetler üstüne koydu. Yine başımı kaldırmadım. Bir daha nimetler koydu. Tabii dostlarına verdiği ikramları yapıyor. Üçüncü defada başımı kaldırmayınca buyurdu ki, ne istiyorsun? Bunları kabul etmediğine göre bir şey istiyorsun. Ne istiyorsun? Tabii ki Allah biliyor, öğretiyor tabii. Ben dedim ki, ya Rabbi ben seni istiyorum. Diyor buyurdu ki Beyazıt'ten bir zerre kalana kadar böyle bir şey senin için mümkün değil. Beyazıt'ten bir zerre kalana kadar. Demek ötesi varmış. Demek yolculuğun devam etmesi gerekiyormuş. Bunu ona öğretiyor. Öyleyse senden bir zerre kalmasın. Bunu öyle düşünmekle hayal etmekle olacak şey değildir. Ne istiyordu Beyazid? Seni istiyor. Evet. Bu büyük bir şeref, bu büyük bir nimet, bu özel bir velayet Allah'ın huzura alması, cemalini müşahede ettirmesi, ona hitap etmesi, Yetiyor mu? Yetmez. Bunun bir adım ötesi vardır. Biraz daha yürümek lazım. Biraz daha yürüyünce, yani bir zerrenin kalmaması için ne yapmak gerekiyor? Mutlaka bunun bir yolu vardır. Allah sizin için zorluk dilemez, kolaylık diler buyurdu. Bir adım ötesini anlamak için şöyle anlamak gerekir. Ben seni istiyorum diyen hala bir isteğe sahiptir. Bundan kurtulması için ne söylemesi lazım? Senin benim için istediğin, benim için takdir ettiğin, benim istediğimdir, benim duamdır. Ben huzurunda, herhangi bir istekte bulunma. Sen nasıl istiyorsan, benim de istediğim odur, benim istediğim senin istediğindir. Neyi istiyorsan, benim istediğim odur. Hayatı yaşarken bunu nasıl anlamamız gerekir, bu yolu nasıl yürümemiz gerekir? Bir yukarıdan aşağı iniyoruz, bir aşağıdan yukarı çıkıyoruz. Aşağı inen de insandır, yukarı çıkan da insandır. Kendimizi tanıma açısından bunu anlamamız gerekir. Hayatı yaşarken kulun gönül hali bir kulu, bir beşer, beşer elbisesini giymiş. Ne demesi lazım? Benim derdim seni sevindirmektir ya Rabbim. Sana beni sevindir demiyorum. Benim istediğim gibi olsun demiyorum. Ben seni sevindirmek istiyorum. Ben senin kulunum ya. Sen nasıl sevineceksen ben öyle yapmak, öyle olmak istiyorum. Seni sevindiren bir kul olmak istiyorum. Nasıl sevindirir? Herkes bunu biliyor. Çok kolay, çok basit. Ama iş yapmaya gelince insan zorlanıyor. Ben demekten kurtulamadığı için zorlanıyor. Allah diyemediği için zorlanıyor. Aslında öyle olması lazım. Madem ki iman etmişiz, ona güvenmiyor muyuz? Senin istediğin gibi olsun, senin sevdiğin gibi olsun. Ben senin sevdiğin gibi yapmak istiyorum, olmak istiyorum demek niye o kadar zordur? Nefis mani oluyor. Benlik mani oluyor. Dünya mani oluyor. Giydiğimiz elbise, elbisenin arzuları, istekleri ona mani oluyor. Bize mani oluyor. Beni bırakamazsın diyor. Benim hesabımı yapmak zorundasın diyor. Seni sahibine teslim etsem olmaz mı? Yok diyor. Ben ona güvenmiyor. Ondan emin olamıyorum. Yaş kalsam, yaşlıktan ölsem, ya şöyle olsa, ya böyle olsa. Ne dememiz lazım ona? Bu çamburdan meydana gelen nefis bunu söylüyor. Sen ölümü hak etmişsin. Ölümü de sen gebermeyi hak etmişsin dememiz lazım. Demek ben sana hizmet ediyorum, ben senin peşinden geliyorum. Ben kendi düşmanımın peşinden gidiyorum demektir bu. Rabbini kabul etmeyen, güvenmeyen, tevekkül etmeyen, Rabbine karşı edepli olmayan bir maklulukatı arkadaş edilmiş, dost edilmiş, veli edilmiş, hatta onu, onun kölesi olmuş. Ona hizmet ediyoruz. Habire onun peşinden gidiyoruz. Şunu şöyle yap diyor, şöyle konuş diyor, şöyle davran diyor, şuna şöyle iki yüzlülük yap diyor. Böyle iki yüzlü. Buna beraber nasıl görünüyor? Bizdeki güzelliği alıp ben şöyle merhamet sahibiyim. Ben şöyle kerimim. Ben şöyle hidayetteyim. Hidayetçiyim. Ben şöyle güzel yapıyorum. Ben şöyle seviyorum. Şöyle yardım ediyorum. Sen kimsenin nesin? Senin çamurdan başka neyin var? Senin çamurdan süzülmüş. Çamurdaki buhardan başka nesin? Buhar. Bedendeki o can dediğimiz buhardan ibaret. Buhar. Tıpkı bak. Buharın kendisidir. Hani böyle hayvanı kesince böyle bir buhar çıkıyor ya. O buhar işte. Nefis. Kaplamış tabii her zerremizi. Ve bizi idare ediyor. Kullanmaya çalışıyor. Yani binegimiz bizi kullanmaya çalışıyor. Allah'ın verdiği kıymeti, değeri, şerefi yok sayarak bu hepsi bana aittir diyor. Kim bu? İnsan. Ben kimim deyince, hepsimize de bakacağız, bedenimize de bakacağız, bize yaptıklarına bakacağız ki... Onu anlayalım, onu tanıyalım. Ama içeriden biri feryat ediyor. Ben Rabbimi istiyorum. Ona her neyi verirsen ver, bütün dünyayı da versen sana söyler. İyi de bu bitecek. Ölüm gelince bu bitecek. Ne olacak? Sen beni bununla mutmain edemezsin. Sen beni buna razı edemezsin diyor. Sen beni bununla kandıramazsın. Fani olan şeylerle kandıramazsın. Allah gel deyince bunların hiçbiri olmayacak. Peşinden koştuğun. Her neyse hiçbiri olmayacak. Hiç kimse yanımda olmayacak. Ve ben Rabbime giderken neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Sen beni bunlarla rahat, rahat ettiremezsin mutmain edemezsin, beni bunlarla kandıramazsın deyip feryat eden bir hakikatımız, bir ruhumuz var. Onu susturamazsın. Bütün dünyayı versen de susturamazsın. Onun feryadını dindiremezsin. O sahibinden ayrılmış gelmiş. O orada nasıl bir hayat yaşadığını biliyor. Rabbinin huzurunda. O kim olduğunu biliyor. O ri çamurla fani olan şeylerdir. Nasıl buuayine edebilirsin? Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Heh, eğer dese ki ben aklımı kullanmıyorum veya herhangi bir şeyle kendimi perdeliyorum, aklımı perdeliyor, sarhoş ediyorum yani. Ve sürekli unutayım. Unuttukça unutmaya çalışır. Ama unutamaz. Hatırlayınca, kendine gelince ızdırap devam ediyor. İnsanların bu tuzağa düşmesinin sebebi de budur zaten. Ama Rabbi ile beraber olunca başka şeylerle değil. Öyle uyuşturucularla değil. Ya da dünyayı severek, dünyanın peşinden koşarak, onu kazanarak, kendi kendini sarhoş edebilir. Bu sarhoşluk daha şiddetlidir. Öteki sarhoşluktan çok daha şiddetlidir. Dünyayla sarhoşluk, dünya hayatıyla sarhoşluk, dünyayı sevip sarhoş olmak biliyor. Sarhoş olması gerektiğini biliyor ama hakiksini bulamayınca. Sahtesiyle sarkoş olmaya çalışıyor. Hakifisi iman, aşk ve muhabbet sarhoşluğudur. Rableri onlara pak bir şaraptan içirir. Hak şarabın sarhoşluğudur. Sahtesiyle sarhoş olunca ne olur, ölür. Hani böyle her yıl başında sahte işiyle yapıyor ya, yapıyorlar ya. birçok insan o sahte işiyle ölüyor ama bu dünya ile sarhoş olanlar dünya hayatıyla sarhoş olanlar kesinlikle manevi olarak dünya onları zehirler ve öldürür dünya sevgisi onları zehirler ve öldürür ebedi hayatını kaybeder, ona ebedi hayatını kaybettirir. Rabbimizin huzurundan gelmişiz. Eğer insanın gönlünde, insanda, hakikatinde bir şey yoksa dışarıdaki şey onu hiçbir şekilde etkilemez. Onun bir karşılığı yok çünkü. Aşk varsa, özlem varsa, hasret varsa, endişe varsa, haşiyet varsa o her şeyi biliyor. Bildiği içindir. Neyi kaybedeceğini biliyor. Neyi kazanacağını biliyor. Ne yapması gerektiğini Allah ona öğretmiş, talim etmiş. Bununla beraber Allah okumayı öğretmiş. Okumayı yani harfleri yan yana getirip kelime üretmeyi, kelimeleri yan yana getirip cümle kurmayı öğretmiş. Manaları birbirine bağlamayı öğretmiş. Parçaları birbirine birleştirip sonuç budur demiş. Allah talim ettirmiş. Onun için Allah hiç düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz? düşün derken, tefekkür et derken, aklını kullan derken, derinlemesine düşün derken, o ayetlerin arkasındaki manaya hikmetine bak derken parçaları birleştir diyor. Sana ben talim ettirmişim, ne verdiğini bilmiyor mu? Senin bunları birleştirip buradan bir mana çıkarman lazım. Bunun arkasındaki manayı anlaman lazım. Ama Harfler yan yana gelmeyene kadar kelime olmuyor. Kelimeler yan yana gelmeyince bir cümle olmuyor. Ayet olmuyor yani, ayet. Allah insana bilmediğini öğretti, buyurdu. Ayet-i kerime de öyle buyurdu. أَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ İnsana bilmediğini öğretti, talim etti, bilmediğini. Neyi bilmiyordu? Hiçbir şey bilmiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu ve Allah ona bilmediği her şeyi öğretti. Kendini tanıttı, onu ona tanıttı. Çıkacağı yolculuğu ona öğretti, tanıttı. Nasıl? Gidip nasıl gelmesi gerektiğini, yol boyunca nelere dikkat etmesi gerektiğini öğretti. Önce seyret dedi, gör dedi, şahit ol dedi, tecrüben olsun. Bütün bu yolculuğu bunun için yaptırdı. Müemmine şahit ol, kafire şahit ol, Adem babana, peygamberine şahit ol, sonra yol boyunca artık beraber uğradığı, yani... Babaları artık Bazen gayrimüslim olmuştur Bazen bir peygamber olmuştur Bazen bir veli olmuştur Bazen bir mümin olmuştur Bazen bir kafir olmuştur O fark etmiyor Sen şahit ol diyor Sen kulluğa şahit ol imana şahit ol Küfre şahit ol Or ki yanlış yapmayasın Yarın ben bilmiyordum demeyesin Desin ki hatırlamıyorum Hatırlıyorsun Hatırlayacaksın. Allah zikri indirmiş, sana hatırlatıyor, hatırlatacak. O bir şeyi sana hatırlattıysa ondan daha doğru ne olabilir? Senin baş gözün bir şeye bakınca yanılabilir ama Allah bir şeyi söyledi mi orada yanılma payı sıfır, bitti. Sen gözün yanılmış olabilir ama Allah'ın söylediği yüzde yüz kesin öyledir. Zaten böyle de iman etmek lazım. Ama tabii ki arada bir söylüyorum Ramazan ayı, Kur'an ayı, Kur'an'ı okuyoruz, Rabb'imizi dinliyoruz, Rabb'imiz konuşuyor ve biz onu anlayıp ona cevap vermemiz lazım dedim. Eğer anladıysak, cevap vermeye çalıştıysak bu durumda iman ettik demektir. Baktık ki cevap veremiyoruz buna. Allah bunu böyle yapıyor. Yapamıyoruz. Ben yapacağım demeyeceğiz. Gönlümüzü temizleyeceğiz. Bütün gönlümüzle Rabbimize dönüp karar vereceğiz. Bunu yapacağım ya Rabbi diyeceğiz. O gün demiş, yola çıkaran olur. Kendine davet eden olur. Git ve gel demiştir. Ondan geldiniz dönüşünüz onadır. Gidiyoruz. Ama yol boyunca neyi kazandıksa o olarak gidiyoruz. Ya bu Allah'ın güzelliğinin tecellisidir. Aşk muhabbet tecellisidir. Rabbimize yakınlık, dostluk tecellisidir. Ya da karanlık, küfür, şirk, kaybetme, Rabbinden yüz çevirme, Rabbine hainlik yapma, Resulüne hainlik yapma, vahyine hainlik yapma, hain olma. Verdiği sözü yerine getirmemek Yalancı. Onun için ne buyurmuştu? Siz Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin ki Allah da size verdiği sözü yerine getirsin. Söz verin. O da söz vermiş. Neyin sözünü vermiş? Biraz önce insanları anlattığım böyle. Her biri neyi hak etmişse onu verecek. Küfürdedir, müşriktir. Ona da cehennemin sözünü vermiş. Ona da cehennemi vaat etmiş. Cehennemle müjdelemiş. Her neyi istiyorsa duasını kabul eder. Onun için ben kimim derken benim hiçbir gücüm yok. Benim gücüm duandan ibarettir. Her şeyi her an yaratıp tecelli eden Allah'tır ve ben sadece duayı. Başka bir şeyim yok. Bir şey yok. Hiç kimsenin bir şey yoktur bir gücü yoktur. Yanılıyor. Ben yaptım zannediyor. O onun fiili duasıdır. Bunu Allah ona yaptırmasa onu da yapamaz. Ama onun gönlündeki o imani, o niyeti, o arzusu, isteği, o duası sonra onu diliyle söyler ve fiili de aynı şekilde ona iştirak eder. Allah onu ona yaptırdı. Duası neyse bunu mutlaka ikram eder. Allah'ın tecellisi kulun duasına göredir. Ama onun tecellisi mutlak rahmettir, mutlak muhabbet, mutlak hayırdır. Mutlak kul için cennettir, kul için kazanmaktır. Diyelim ki yanlış bir şey yapıyor, yanlış bir duada bulunuyor. Allah onu kabul etmediyse onu koruyor. Yolcudur, yoldadır. O onun için o anda doğru değildir. Ya sonra verir? En azından dua etmiştir. Bu onun kulluğudur. Rabbinden istemiştir, bu onun kulluğudur. Hiç Rabbini bilmese, yine dua etse, duası yani arzusu, isteği, Diliyle, gönlüyle, bununla beraber fiiliyle bir şeyi isteyince, Allah onun için de yaratıyor mu? Evet, onun için de yaratıyor. Dua, o da dua ediyor. Allah'a dua etmiyor ama dua ediyor. Çünkü onun gücü duadan başka bir şey değil. Ben kimim sorusuna ne diyoruz? Ben sadece duayı. Hiçbir şeyi olmayan, sadece duası olan, sadece Rabbinden isteyen, Rabbinin kendisi için, Rabbim şöyle benim için böyle takdir et deyip istiyorsun. Ve her şey taptaze, her şey bulunduğumuz andadır. Yazıldığı, bittiği, geldiği, geçtiği değil öyle. O bizim için evet böyle geniş bir zamana yayılmıştır. Allah için bütün zaman tek bir andır. Zamanın mekanın olmalıdır. Zamandan mekandan münezzehtir diyoruz. Orayı anlayamadığımıza göre onun bize öğrettiği gibi öğreneceğiz. Allah-u de i Kerime'de Resulullah de buyuruyor onlara, iman etmeyenlere bir hayır geldiğinde, bir iyilik, bir nimet geldiğinde bunu Allah ikram etti derler. Bir musibete uğradıklarında bu senin yüzündendir derler. Ne buyurdu? Hayır. De ki Hepsi Allah'tandır. Davamında ne görüyor? Evet, hepsi Allah'tandır ama iyilikler, güzellikler size Allah'tan, kötülükler kendi nefsinizden. Sen buna layık olmuşsun. Allah seni uyarıyor, seni ikaz ediyor, seni kendine davet ediyor. Senin nefsini temizlemeyi diliyor. Davet ediyor. Kul onun kulu. Bu bütün kullar için bu böyledir. Ne oluyor bu bunlara dedi Allah? Hiçbir laftan anlamıyorlar. İşine gelmiyor ya, laftan anlamak istemiyor. Laftan derken Allah'ın ayetlerini anlamak istemiyor. Allah söylüyor, o kendine çekiyor. Evet, insanları böyle yan yana koymuştuk, en sonra da öyle bir kul ki ben seni istiyorum demeye hayal ediyor. Sen benden ne istiyorsun? Ben, herkesin anlayacağı şekilde ben seni sevindirmek istiyorum. Sen nasıl sevineceksen ben öyle yapmak istiyorum, öyle olmak istiyorum. Ben kendim için bir şey istemiyorum, ben senin için istiyorum, sen beni yaratmışsın, senin benim üzerimde bir muradın var ve ben seni sevindirmek istiyorum, ben seni razı etmek istiyorum, sen benden razı ol, sen beni sev demiyorum, ben seni seveyi bana şunu ver, bunu ver demiyorum, ben senin sevindiğini görmek istiyorum. Alacağı cevabın ne olduğunu, ne olacağını her halde biliyoruz. Ben de seni sevinirken görmek istiyorum. Demek mi? Ama bunu söylerken ki, o bana böyle söylesin diye söylemiyor. Onun gönül hali öyledir zaten. Bu durumda yolun en başındaki böyle başladı. Ben Rabbimi sevindirmek istiyorum. Ben Rabbimi razı etmek istiyorum. Rabbim bana kulum desin. Rabbim bana seni seviyorum desin. Güzel yaptın desin. Deyince. Yorum soruna varacak mıyız? Varacağız. Bak yol ne kadar açıkmış. Hepimiz birbirimize destek olup yardım etmemiz lazım. Ama tabii ki imtihan vardır. Zaten bütün sorun buradan meydana çıkıyor. Biri diyebilir, ben Allah'ı çok seviyorum. Zaten imtihanlar bunun içindir. Göster bakayım aşıklığının muhabbeti ne kadarmış. Göster diyor, hadi göster. Sadık mısın, yalancı mısın? Yok, evet. kendin gör. Bak yalan söylüyorsun. Bak ufacık bir şey, şeyde tepe taklak oldu. Kendini kaybettin, kayboldu, beni unuttun. Bu müdür aşk? Biraz ikramda vurulmasam hemen feryat ediyorsun. İnsanlardan öylesi var ki tek taraftan, uçurumun kenarından bulduk yaparlar. Onlara nimet verince Rabbim bana ikram etti der. Nimeti kısınca, vermeyince ya da ya da alınca ne der? Rabbim beni ciddiye almadı, beni unuttu, bana ihanet etti der. Bu midir senin imanın? Bu midir? Aşk muhabbet. Böyle bir iman yok mesafesindedir. Uçurumun kenarında, niye uçurumun kenarında? Bunu böyle söylediğinde uçurumdan düştü. Tek taraftan kulluk yapıyor. Nimet olsa kuldur. Bu Allah'ın kulli değil. Nimetlerin kulludur. İmtihan gelince böyle oluyor. Kaybediyor kendini. Bizi kursaracak olan imanımızdır, aşkımız, muhabbetimizdir, kendimizi bilmemizdir, Rabbimizi tanımamızdır. O'nu tanıdıkça kendimizi tanırız, kendimizi tanıdıkça O'nu tanırız, O'nu anlarız. Ama bu yolculuk öylesine bir kıymetli, öylesine bir değerli, bize öylesine bir şerefi kazandırır. Rabbimizi kazandırıyor. Rabbimizin güzelliğini kazandırıyor. Var mı alemde, kainatta, varlıkta bundan daha büyük bir nimet, ikram, şeref olabilir mi? Ben istiyorum diyorsak, yani toprağı, nefsimizi, topraktan olan nefsimizi, arzularımızı, isteklerimizi, gönlümüzdekini kurban etmemiz lazım. Gönlümüzdekini Gönlümüzdekini kurban etmemiz lazım ki gönlümüze tecelli etsin. Gönlümüzde ona yer açılsın. Onun için hep söylüyoruz. Resulullah Efendimiz hibmetinizi yüksek tutun dedi. Sen küçük olabilirsin. Kendisinden istediğin zat Allah'tır. En büyüğünü iste. Aklın nereye eriyorsa oraya kadar iste. Onun için en büyüğünü istiyoruz. Dünyadan da geçer, geçiyor. Cehennemin korkusundan, endişesinden de geçiyor. Cennetin nimetlerinden de geçiyor. Rabbimizin hızasını istiyor, cemalini istiyoruz. İnşallah bir adım daha atacağız. Ben senin kulun olarak, abdın olarak seni sevindirmek istiyorum. Yaptığım her işte seni sevindirmek istiyorum. Kime muamele edersem edeyim, ben seni sevindirmek istiyorum. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir bedevi anlatıyor. Bedevi Yiyeceği, içeceği, suyu Devenin üstünde Çölde yolculuk yapıyor. Artık her ne oluyorsa Deveden düşüyor mu? Oturup dinlenirken mi? Deve birden kayboluyor. Kaçıyor, deve kayboluyor. Başvuruyor deveyi aramaya. Çölde deve yok. Artık yorgun düşüyor. Arayacak takati kalmamış. Su da yok, yiyecek de yok. Çölde ölümü beklemekten başka bir şey kalmamış. Oturdu diyor. Medevi Artık ölümü bekliyor. Su yok, yiyecek yok. Kimse yok. Zaten kervan geçmez oradan. Ölümü bekliyor. Bedevi diyor, deveyi bir anda karşısında buldu. Deve gelip karşısında durdu. Bedevi o kadar çok sevindi ki hamd edecek, şükredecek. Diyor dedi ki Şaşırdı Bedevi yalnız, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbin'im dedi. Allah'a söylüyor, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbin'im. Sana ham diyor ama kelimeyi tersten söylüyor. Sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum demesi gerekirken, sen benim kulumsun, ben senin Rabbin'im deyip kendini kaybetmiş tabii o muhavletten, deveye doğru gidiyor. Resulullah Efendimiz bir şey öğretiyor. Allah bedevinin devesini bulmaktan daha çok bedevinin duasına sevindi. Bedevinin duasını seviyor. Ters kelime, küfür kelimedir zaten. Ama ne söylediğini bilmiyor. Niyet başka, ağızdan çıkan kelime başka. Allah neye sevindi? Kulunun samiyeti. Samiyetini, bunun hamdine, bunun şükrüne, teşekkürüne, onu sevindirmek hiç zor değil. Her anda, her şeyle onu sevindirebiliriz. Her an onu sevindirme imkanımız vardır. Onun bize kulun, seni seviyorum deme imkanımız vardır. Yeter ki niyetimiz bu olsun. Niyetimiz böyle olsun. Söyledim, en başta söyledim, kainatı bir, bir, bir deryayı, bir tasa bak mümkün mü? Mümkün değil. Böyle deryadan alıp bir şeyleri oraya koymaya çalışıyoruz. İnsan bu, insan. Gönlü Rahman'ın arşi olan insan. Onu anlatmak öyle kolay mı? Kim olduğunu söylemek öyle kolay mı? İki kelimeyle olacak şey midir? Hayır. Sen onu anlatırken, alemlerin Rabbinin tecellisini anlatıyorsun. Kıymet değer verdiğini, <gülüyor> şeref verdiğini, benim halifem dediği, yarattığı, ona artık Hazreti İnsan'ı anlatıyorsun. Kolay değil. Ama beraber anlayacaksın. Anlayacağız ki kendimizi anlayalım. Kim olduğumuzu bilelim. Nereden geldiğimizi, neler yaşadığımızı, Rabbimizin bizden ne istediğini bilelim. Ne istiyor? Bütün verdiği nimetlere karşılık ne istiyor? Söyle teşekkür de, tamam. Hepsinin karşılığını ödedin. Zahiri olarak bütün nimetlerin karşılığı Sadece bir teşekkürdür. Hadi kulum bir sefer söyle teşekkür ederim. Hani çocuklara böyle bir sürü şey versek, sonra çocuğa desek ki ben ne yapayım? Ne yapabilirim yani? Ne yapmam gerekir? Ona ne diyeceğiz? Söyle teşekkür ederim. Teşekkür ederim deyince aslında belki ne söylediğini de bilmiyor. Kabul ediyor muyuz? Yine kabul ediyoruz. Tamam diyoruz. Karşılığını ödedin. Bu kadar. Bu zahiri olarak böyleydi ama manevi olarak bu teşekkür kurtarmıyor yalnız. Buna hamd gerekiyor, buna tesbih gerekiyor, buna tekbir gerekiyor, buna tevhid gerekiyor. Buna gerçek manada la ilahe illallah demek gerekiyor. Dünyayı kurban etmek gerekiyor. Nefsimizi, canımızı kurban etmek gerekiyor. Sarp yokuşu aşmamız gerekiyor. Aşacağız. Eğer bize sarp yokuşu aş dediyse aşacağız. Dağa tırman dediyse tırmanacağız. Öyle yoruldum, bıktım, yapamam, edemem, yok. Allah bizi, ben kimim sorusuna doğru cevap vermeye çalışanlardan eylesin, kendini andayanlardan eylesin, Rabbini andayanlardan eylesin. Rabbimiz bize sen kimsin dediğinde, Rabbimizin kabul edebileceği, razı olabileceği, seveceği bir cevabı verebilenlerden eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.